Hac ve umre ne zaman yapılır?? Haccın zamanı Kurban Bayramı günlerindedir. İhrama girmek, vakfeyi yapmak ve ziyaret tavafını yapmak bunların günleri belirlidir. Arefe gününden evvel ihrama girmemiz gerekiyor. Arefe günü Arafat'ta vakfı, vakfı yapmamız gerekiyor. Bayram günlerinde veya daha sonraki günlerde ziyaret tavafını tamamlamamız gerekiyor. Hac sadece bu zamanda yapılır. Umre ise bu zamanın dışında her zaman yapılabilir. Yani teşrik tekbirlerini getirdiğimiz günler. Arefe günü ve bayramın dört günü. Yani Arefe günü başlayarak bayramın dördüncü günü dahil. Beş gün umre yapmayız. Onun dışında her zaman yapılabilir umre. Ramazanda umre yapılması daha faziletlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan ta'dilu hacce. Ramazan ayında umre yapmak hacca bedeldir.